Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselam ala mella nebiyye ba'de Kardeşlerim İmam Buzidi rahmetullah aleyh Efendimiz aleyhissalatu vesselam ifade buyurdu Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor Kur'an-ı Hakim'in icazını anlatıyor Tüm peygamberlerin mucizeleri kendi zamanlarıyla alakalıydı. Onlar kendi dönemlerinde yaşadılar. Mucizelerine yaşamış oldukları zamanda asırlarda insanlar tanık oldular ve ayrıldılar dünyadan. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimizin kendi zamanda mucizeleri vardı. Ama onun mucizeleri kıyamete kadar devam edecek. Ve elimizdeki en büyük mucize Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın kelamı. E kim onu hangi amaç, hangi gayeyle okursa Allah'ın inayetiyle Kur'an-ı Kerim ondaki o talebi yerine getirir, Allah Teala murad ederse. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh bir gece rüyasında Allah Azze ve Celle'ye mülakı olur. Rüyasında Cenab-ı Hakk'a bi'eyyi şeyin yetekarrabul abdu ileyk ya Rab der. Ya Rabbi kul sana neyle yakınlaşır? Nasıl daha yakın olur? Allah Azze ve Celle benim Kur'an'ımı, benim kitabımı okuyarak buyurur. Peki Ya Rabbi der Ahmet bin Hanbel Bi fehmin ev bi gayri fehmin Anlayarak okuyan, anlamayarak okuyan Anlamayarak okuyanlar da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i tilavet etseler Onlar da sana yakın olurlar mı Ya Rabbi? Allah Azze ve Celle evet cevabını verir. Tabi bu bir rüyadır ama rüyanın hakikat payı var. Geçen derslerimizde de okumuştuk. Risaletin 46'da biri rüya ile olmuştur. Ee, onun için e, müminler için de rüyanın bağlayıcı yönü vardır. Yani kesin bir delil değildir ama rüyada işaretler var, rüyada delaletler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kara harfen kitabillahi felehu Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa ona bir hasene var ve'l hasenetu Her hasene de eee bi'ashri emsalha ona katlanacak ona katlanacaktır yani bir hasenin karşılığında on alır Müslüman mencaabil Haseneti fel bu şu em Salha kim bir hasne yaparsa karşılığında on ecir 10 sevap alacak Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor buyuruyorlar ki la lakulu Eliffle mi harfun velakin Elif harfun velam harfun ve mim harfun Ben size şunu söylemiyorum Elif-la-mim bir harftir Yani lakin şunu söylüyorum size Elif harfun ve lam harfun ve mim harfun Bunların her biri bir harftir Bunlar huruf mukatta Yani biz bunların anlamını bilmiyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Misal verirken elif-la-mim buyuruyorlar Yani bunun elif-la-mim olarak anlamını bilmediğimiz gibi Harf olarak da bilmiyoruz ama buna rağmen her bir harfine on hasene var, on ecir var, on ecir var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kardeşlerim bununla şuna işaret ediyor. Müminler Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar. Kur'an-ı Kerim'le dünyayı değiştirecekler. Onun ahkamıyla değiştirecekler. Ama birisi terzidir. Biri berberdir. Biri köyde çalışıyordur. Bunun Kur'an-ı Kerim'i okuyup Ayrıntılı bir şekilde anlama imkanı var mıdır? Yani okusa bir Müslüman, wal mutallaka tu yatarabas ne bi kuru. Şimdi boşanan kadının iddetinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Wal mutallaka mutallaka olan boşanan kadın, boşanmış kadın üç kur bekleyecek. Kur kelimesinin yani kadının o özel hali o anlamada geliyor. Ondan temizlendiği hal o anlamada geliyor. Allah Teala kur kelimesinin Arapça hem özel hali kadının hem onun dışındaki hali iki anlama geldiğini elbette ezeli ilmiyle biliyordu. Ama Allah azze ve celle üç temizlik hali ya da üç özel hal diye ayet kelimesi indirmedi iki anlama gelen kur kelimesiyle indirdi. Peki Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmet kadrosundan Zeyd bin Sabit'in bunu bir anlamda Abdullah bin Mes'ud Radıyallahu anh Efendimizin ise Kadınların özel hali anlamında Zeyd bin Sabit'in Temizlik anlamında temizlendikleri Günler anlamında Anlayacağını biliyor mu? Elbette biliyordu Peki niçin böyle indirdi? Müfessirler Müştehidler Kur'an-ı Kerim'e gelsinler Tefsir etsinler Taammuk etsinler Derinlesinler Bu anlamları çıkarsınlar Hem bütün her şey Kur'an-ı Kerim'de apaçık, ayrıntılı bir şekilde anlatılmış olsaydı o zaman onlarca cilt bir kitap olacaktı. Avam nasıl anlayacaktı? Okuyamayacaklardı. Fakat herkes kendi imanına göre, ameline göre, zühdüne, takvasına, verasına, ilimdeki makamına, seviyesine göre Allah Teala'nın ayetten muhatap olur. Ebu Hanife okur, bir şey anlar. Ben okurum, bir şey anlarım. Sen okursun, başka bir şey anlarsın. Ebu Hanife Hazretleri'nin ilim seviyesine ulaşmadığınızdan dolayı elbette onun okuduğunda Kur'an-ı Kerim'i anladıklarıyla bizim anladıklarımız aynı olmayacak her kap aynı mı aynı şadırvana götürüyorsunuz aynı musluğun altına koyuyorsunuz ama kabınız ne kadarsa siz sudan o kadar nasipdar oluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'e Ebu Hanife Hazretleri muhatap olmasıyla bizim gibi adamlar muhatap olması arasında dağlar kadar fark var kardeşlerim. O halde herkes bu kitabı okuyacak. Yani bir kısmı anlayarak okuyacak, bir kısmı anlamaya çalışacak. Ama nasibi olmayacak. Mealle Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. Onun için kardeşlerin meal okumasınlar. Defaatle biz bunu anlattık. Peki ne okusunlar? Vakitleri var. imkanları varsa kurtuğu bir okusunlar. Tefsir okusunlar. Razi okusunlar. Yani Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz bu ayet-i kerimeleri nasıl anlamış? Ulemaya müracaat etsinler. Ama bir kardeşim daraldı, yoruldu. Ramazan-ı Şerif. E, bilmiyor Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman fail, mefhul anlamını manasını bilmiyor. Ne yapsın? E, namazda hangi sureleri okuyorsa mutlaka onların anlamı, manası izahı nedir? Tefsirlere gitsin. Onun dışında okusun Allah'ın inayetiyle ve nunezzilu minel Kur'an ma huwa şifaa ve rahmetullil mu'minin müminlere şifadır, müminlere rahmettir. İlacı alıyorsun İçinde içeriği muhtevası nedir biliyor musun kardeşim bilmiyorsun ama aldığın zaman o ilaç içeriğini kimyasını vesairesini bilmediğin ilaç senin o hastalıktan Allah Teala murad edince kurtulmana şifa bulmana vasıta oluyor mu oluyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki şifadır rahmettir. Fakat bu berber kardeşim için, doktor kardeşim için, mühendis kardeşim için. Yani namazda okudukları yeri bilecekler. Ama onun dışında Kur'an-ı Kerim'i elbette ayrıntısıyla anlayamazlar. Bununla sorumlu da değiller. Ayetlerden çıkan iştahatlara bakacaklar. Onların hak seviyesine aktarılmış hali nedir? İlmal kitaplarıdır. İlmal kitaplarına müracaat edecekler. Yani kardeşlerimiz onlarla sorumlu. Ama ehl ilim onlar taammuk edecekler, derinleşecekler, Razi'ye gidecekler, Kurtubi'ye gidecekler, Ebu Hayyan'a gidecekler. Allah Azze ve Celle'nin muradını anlamaya çalışacaklar. Peki efendim hangi amaçla okursanız Allah'ın inayetiyle Kur'an-ı Kerim sizin derdinize deva olur Rabbim murad edince gece karanlığında daraldınız, yoruldunuz. Abdest alıyorsunuz, Musab-ı Şerif'i alıyorsunuz, okuyorsunuz. Bir derdiniz, bir müşkilatınız var. Kur'an hakime müracaat ediyorsunuz. Yakınlarınızda acılar, ızdıraplar var. Kur'an-ı Kerim'i o niyetle okuyun. Meal değil, sakın ha. Böyle odanın köşesinde, kenarda, sesli. Sesin ister güzel olsun, ister olmasın. Allah Azze ve Celle ona bakmıyor. Gecenin yarısında aç kelam kadimi saatlerce oku. Bak neler gelecek Allah'ın inayetiyle, yüreğine neler hissedeceksin. Ayatü hakkim Rahman muhdefetun kadimetun sıfetül mevsufi bil kidemi. Mevla ya salli ve sellim da Abaden ala habibike khayril <gülüyor> halki kullihimi Ayat-ı Hakk'in, Hakk'ın ayetleri Yani hak olarak, gerçek olarak, değişmeyen doğrular, doğrular olarak nitelenen Allah Teala'nın ayetleri Ayat-ı Minar Rahman. Yani mi Rahman. Allah Teala'dan nazil olan Hakk'ın ayetleri nedir bunlar? Değişmeyen doğrular, muhdesatın, onlar hadistir. Yani lafız itibariyle Kur'an-ı Kerim kardeşlerim hadistir. Onun için ulemamız der ki, El-Kur'anu gayru mahlukin denmez. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir denmez. Peki ne denir? El-Kur'anu kelamullahi ta'ala gayru mahlukin. Yani Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim mahluk değildir Yaratılmış değildir Çünkü ağzımızdan çıkan ifadeler Telaffuz ediyoruz Elhamdülillahi Rabbil Alemin Biz bu ayet kelimeyi okurken Allah Azze ve Celle ben okurken Bu fakir okurken Allah Azze ve Celle ağzımda o ifadeleri Yaratıyor Peki gayrı mahluk olan nedir Yaratılmayan nedir Çünkü Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Kelamullah'tır Kur'anu kelamullah. Allah Teala'nın kelamı hadis değildir. Kadimdir. Çünkü kelamul Allah Teala'nın sıfatıdır. Allah Teala'nın sıfatları da ezelidir. Eğer hadis olmuş olsaydı o zaman Allah Teala'ya hadis olan sonradan olan bir şey eğer ona isnat edilmiş olsa Allah Teala hadis olan şeylere mahal olmuş olurdu ki yani bu Allah Teala'da bir takım şeylerin sonradan olduğu yani kemalin onda ezeli değil de sonradan olduğu anlamına gelmiş olacaktı. Bu da Allah Teala'ya noksanlık isnadı anlamına gelir. Mutezile burayı anlayamadı. Anlayamadığından dolayı Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin sarayda kır başlattılar. Hani birileri konuşur, zaman zaman duyarsınız. Ehli Sünnet saray mezebilir diye. Ama İmam-ı Azam Hazretleri kırbaç yedi. Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii, İmam Malik. Hepsi kırbaç yediler. İmam Şafii'yi zincire vurdular. Yemen'den Bağdat'a götürdüler, öldüreceklerdi. Ama onlar Abbasi, Emevi saraylarının dayatmalarına göre Kur'an-ı Kerim'i, sünneti seni anlamayı reddettiler. Ahmet bin Hanbel reddettiğinden dolayı sarayda kırbaç yedi ama teslim olmadı. Atu ni şey min kitabillahi evmin sünneti rasulillah. Onu sarayda yığılmış yere, yıkılmış yere sürüklüyorlardı. O bedeninden akan kan sarayın mermerlerine sürünüyor. O halde giderken sizin dediğinizi demem için bana Allah'ın kitabından, Peygamber aleyhisselamın sünnetinden şahit getirin diyen Ahmet bin Hanbel vardı. Allah Azze ve Celle bu dini o imamlarla, o alimler, o allamelerle korudu kardeşlerim. Mutezile anlayamadı dayattı zannetti ki bu güç hep elimizde kalır. İşte Ahmed bin Hanbel teslim olur sonrasında bizim anlayışımızın hakimiyeti devam eder. Öyle olmadı. Allah'ın inayetiyle Ahmed bin Hanbel rahmetullah aleyh gözlerini kapatmadan, ayreti irtihal etmeden o Mutezili anlayış bütünüyle Bağdat'ta çökmüş oldu. Ben bunun ayrıntısına girmeyeyim ama burada bizimle Mutezle arasındaki temel fark ehli Sünnet el kelamın un der. Yani hakiki kelam da odur, Mutezle onu reddeder. Bununla alakalı şöyle bir şiir şahit olarak kullanılır. اِنَّ الْكَلَامَ لِفِ الْفُعَادِ وَاِنَّمَا جُعْلَ الْلِسَانُ عَلَى الْفُعَادِ دَل۪يلًا İnnel Söz asıl yürektedir. Ve inna ale ma lisanu delila. Yani dilse yürekteki söze tercümandır. Adama dersiniz ki yani sana söyleyecek bir çift sözüm var ama henüz söylemediniz. Peki o söz nerededir? Buradadır. Yani siz kelam mu ettiniz. Kelam anlatıyorsunuz. Burada siz varsınız bir de köyden gelen bir kardeşim var. Hadi ona deseler ki Şerul ül şu konuyu anlat deseler. Anlatabilir mi? Anlatamaz. Neden? Peki siz de Türkçe konuşuyorsunuz. O da Türkçe konuşuyor. O manalar, o ifadeler sizin yüreğinizde, beyninizde var. Olduğundan dolayı konuşuyorsunuz. Yani kelamın nefsi itibariyle Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamıdır. Yoksa bizim ağzımızdan çıkan ifadeler değil kardeşlerim. Peki, muhdesetun kadimetun, mana itibariyle kadim ama lafız itibariyle ağzımızdan çıkan o kelimeler itibariyle hadistir. Sıfatul mevsufi bil kidemi, yani o Allah Teala kadimdir, kadim ise kıdem ile mevsuf olan Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır demiş olduk. Lam taqdirin bir zamanin wa hiya tukhbiruna anil maadi wa an Aad wa an Irami Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika Lam onun faili ayatu haqqin min arrahman yani zamir oraya dönüyor ee, ''Zamirun musteturun fihi cevazen takdiruhu hiye'' diyeceğiz değil mi? ''Lem takterin'' Yani o ona mukarin değildir. ''Lem takterin'' mukarin olmadı. Ne mukarin olmadı? Allah Teala'nın ayetleri. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. ''Bir, zamanın, bir zamana mukarin değildir. Bir zamana muttasıl değildir.'' Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bir zamanla ya da yeryüzünde bir bölgeyle sınırlandıramazsınız. وَهِيَ تُخْبِرُنَا Burası da haldir, takdirin onun failinden hal. Peki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bir zamanla, bir bölgeyle, bir anla sınırlandıramazsınız. Ne olduğu halde? وَهِيَ تُخْبِرُنَا O ayetler bize haber verdikleri, bildirdikleri halde. Neden haber veriyorlar? Anil ma'ad, insanın, mahlukatın döndüğü ahiretten haber veriyorlar. Ve an adin, Hz. Hud aleyhisselamın kavminden, Van İrem'in iremin, yine e, iremin adından, o kabileden bize haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayette. Yani burada örnek getiriyor. Yani kıyametten de bahsediyor, ahiretten de bahsediyor. Hud aleyhisselamın kavminden, İrem'in çocuklarının kavminden ya da bir İrem, bir şehirdir. Oraya nisbetle de alınabilir. Kur'an-ı Kerim'deki bu kelime farklı tefsir edilmiş. Peki, burada İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh bu asırda çıkan büyük bir hastalığa, büyük bir maraza işaret ediyor. Nedir o hastalık? Kur'an-ı Kerim'deki hüküm ayetlerin tarihsel olduğu iddiası. Yani, Aydınlanma felsefesi karşısında İncil'i koruyamadılar. Dediler ki iki türlü din var. Bir tanrının dini var, bir de aklın dini var. Tanrının dini kilise de olsun, o tanrının dini içinde yani İncil'de, Hristiyanlıkta masallar vardı. O masalları uydurmaları Aydınlanma aklının o aklı karşısında koruyamadılar, müdafaa edemediler. İncil'e döndüler, o akılla döndüler. İncil'i doğradılar, parçaladılar. İçinde şu kadar masal, efsane var dediler, onları çıkardılar. Yani kendilerince İncil'i kurtarmaya çalıştılar. Peki, hasta olan adama ilaç verirsiniz. Haşa Kur'an-ı Kerim'de bir hastalık mı var? Neden İncil'deki o? marazı tedavi ederken kullanmış oldukları ilacı alıp getirip Kur'an-ı Kerim'e tatbik ediyorlar kim yapıyor bunları yerli oryantalistler yapıyorlar buradan medresede okuyan kardeşlerime söylüyorum mutlaka bu hadiseyi yakın planda incelesinler öğrensinler tanısınlar El er Fahrettini, Razi, El er İmamı Taftazani, Seyyid Şerif Cürcane Hazretleri, bu asırda yaşamış olsaydı, bu asırda imanı İslamı tehdit eden kelamı problemlere dair bir akide ya da kelam metni yazsaydı, mutlaka onun önemli bir bölümü tarihselcilik reddi üzerine olurdu. En önemli, tarih boyu Kur'an hakimi tehdit eden en büyük bela, en büyük tehlike bu tarihselciliktir maalesef ki bu tarihselcili bu asırda bu zamanda Müslüman olduğunu iddia eden zanneden insanlar müdafaa ediyorlar onlar savunuyorlar diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de şu ayetler bu ayetler tarihseldir yani şunu iddia ediyorlar ey Kur'an senin devrin bitmiştir ey Kur'an senin çağın kapanmıştır bunu söylüyorlar kardeşlerim ama İmam Buzeri Rahmetullahi Aleyh Kur'an-ı Kerim asla bir zaman, bir çağ, bir dönemle kayıtlanamaz. O zaman ve mekan üstüdür. Bütün çağlara, bütün nesillere, bütün bölgelere, ülkelere konuşur Allah Teala'nın ayetleri. Bu zaviyeden bakıp, bu zaviyeden anladığımız zaman o ayetler evimizi, o ayetler çağımızı yönetecek Allah Teala'nın inayetiyle. دمت لدينا ففاقت كل معجزه من النبيين اذ جاءت ولم تدم مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم دامت دامت الايات القرانيه قران حكيمن اياته ya da Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizeleri devam ettiler. Devam etti bugüne kadar geldi. Bundan sonra devam edecek. Ledeyna bizim zamanımızda var. Bundan sonraki zamanlarda da hep Kur'an-ı Kerim ayetleri devam edecek. فَفَاقَدْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ مِنَ Peygamberlerden gelen bütün mucizelere Kur'an-ı Kerim'in içindeki mucizeler galip oldular faik oldular rüçhaniyeti var ya da Kur'an-ı Hakimi müstakil olarak bir mucize alırsanız Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerin mucizelerinden daha üstündür daha yücedir peki niçin şimdi onu talil edecek iz kelimesini iz edatını burada talil için getirdi yani gerekçeyi veriyor niçin Kur'an-ı Kerim neden Kur'an-ı Kerim onun icazı bütün e, peygamberlerin mucizelerinden daha üstündür çünkü önceki peygamberlerin müzeleri geldi ve devam etmedi. Hz. İsa aleyhisselam ölüyü diriltti allah Teala'nın inayetiyle fakat o zamana mahsustu. Sadece oradaki insanlar gördüler. Siz bugün göremiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de var ayet-i okuyorsunuz. Fakat allah Teala'nın kitabına bakıyorsun kardeşlerim. Yani Kur'an-ı Kerim'de dün biz tarih itibariyle Kur'an-ı Kerim'in icazından bahsetmiştik. Ama bugün icaza farklı bir perde açalım, oradan bakın. Allah Azze ve Celle kuran Hakim'de Hac Suresinde وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ ve ala kulli ظَامِرٍ يَأْتِينَ min kulli فَجِّنْ amik. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a emrediyor ve فِي النَّاسِ insanlara ilan et, duyur. Hacca gelsinler Peki onlar kimi yürüyerek kimi bineklerin üzerinde Hz. İbrahim Aleyhisselam davetine icabet edenler yollara düştüler Kıyamete kadar hac kafileleri devam edecek Peki nereden onlar gelecekler? Min kulli feccin amik Fet böyle dar yol demek, amik derin demek Peki normalde Arap bunu ifade ederken min kulli feccin be'idin demesi lazım. Uzak yerlerden. Yani buraya işte Afra uzaktan geliyor diyorsunuz. Uzak yerlerden. Ama Kur'an kirli uzak demiyor da derin diyor. Derin yerlerden. Min kulli feccin amik. Peki neden? Çünkü dünya küre şeklinde. Ne kadar insanlar size uzaklaşırsa o kadar Aşağıda kalıyorlar Onun için Kur'an-ı Kerim Min kulli feccin amik diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Rasa tanesi mi vardı Neden nasıl Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam vahiden başka bu bilgilere Bu hakikatlere nasıl Ulaşabilirdi Onun için bütün peygamberlerin muzeleri O zaman o devirle Alakalıydı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun müzelerinin bir kısmına ashab-ı kiram efendilerimiz sanık oldular. Ama Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in icazı kıyamete kadar devam edecek. Elif lam mim gulibetur rum sa'glibun. İranlarla Kisra'nın ordusuyla Bizans ehli kitap arasındaki muharebeden bahsediyor. Peki o savaş nerede oldu? Kur'an-ı Kerim fi ardı. En çukur yer diyor. En çukur yer. Efendimiz Aleyhisselam'ın elinde uzaydan alınan fotoğraflar yoktu. Ama Kur'an-ı Kerim en çukur yer diyor. Neresi? Ürdün'de o gölün olduğu yer, muharebe orada oldu. Kur'an-ı Kerim oraya fî ednel ardı diyor. Yerin en çukur yeri. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz vahiden başka bu hakikate nasıl ulaşabilirdi? Yani cinsiyet, Kimdedir? Babada mıdır, annede midir? Ya da ikisi erkeğin ile kadının yumurtası birleştiği zaman yumurtalıkta orada mı cinsiyet belirleniyor? Hayır diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Ennahu halakal zavcayniz zekere vel min nutfetin izâ Tumna. O annenin rahmine o sperm nutfe babadan atılırken, oraya düşerken... E Allah Teala erkek mi olacak, kız mı olacak yaratıyor. O halde Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki bir yavrunun, ceninin erkek mi ya da dişi mi olacağı annenin yumurtasıyla babanın siperminin birleşmesiyle değil de ''Cinsiyet babanın sipermindedir.'' diyor. Bugün doktorlar aynı şeyi söylüyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Vahiden başka hakikatle irtibat noktası olsaydı cinsiyetin erkek mi kız mı olduğunu daha belki 50 yıl ancak olmuştur. Tıp 50 yıl öncesi bilmiyordu. Şimdi artık tespit edebiliyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim 14 asır önce Erkeğin spermiyle onun tesiriyle cinsiyetin belirlendiğini haber veriyor. Yani kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim vel hayla vel bigala vel hamira lterkebuha ve zine buyuruyor. Arap'ın bildiği vaslalar var. Arap onlara biniyor. Vel hayla <gülüyor> vel bigala neye biniyor? Ata biniyor, Katra biniyor, hamir eşeğe biniyor. Ama Allah Teala buyuruyor ki Vayخلقum malat alamun. Bir de o sizin bilmediğiniz vasıtları var edecek. Onları var edecek, icat edecek, kullarını yaratacak. Wal khayla wal biğala wal hamira li terkabuha wazine. Vayخلق Allah yaratacak. Ne yaratacak? Malat alamun. Bilmediyiniz vastaları bilmediğiniz vastaları icat edecek kullarını yaratacak. Bugün uçak deseydi Peygamber aleyhisselatu vesselam araba deseydi, tank deseydi anlayabilirler miydi? Ama Kur'an-ı Kerim onlara işaret ediyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي anne karnındaki o ceninin merhalelerinden bahsediyor bize. Alaka merhalesinden bahsediyor. Peki bakıyorsunuz arkadaşlar anne rahminde alaka aşamasında iken pirinç tanesinden daha küçük büyütüyorsunuz, büyütüyorsunuz, mikroskopta bakıyorsunuz. Neye benziyor? Alaka. Alaka Arapça ne demek? Sülük demek. Sülük nerede yaşar? Suda yaşar. Suda. İnek, deve vesaire çamur olan, gölet olan suya başını soktuğu zaman oradaki o sülük ağzına yapışır. Peki, anne karnında Allah Teala alaka diyor. Yani sülük kelimesiyle onu ifade ediyor sülük yapışıyor bir yere oradan kan emiyor. Anne karnında pirinçten daha küçük. Kur'an-ı Kerim ceninin o merhalesine alaka diyor. O da rahmin duvarına yapışmış hayvanın ağzına yapışıp kan emen sülük gibi oradan kan emiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mikroskopları mı vardı? Nereden pirinçten daha küçük olan o cenini o halde gördü de onu alakaya benzetti. Ondan dolayı haşa ona alaka dedi. Peki bütün bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kim haber verdi? Onu da vaad eden Allah Azze ve Celle. ثُمَّ جَعَلْ لَهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَ Alakayı diyor sonra neye döndürüyoruz? Mudgaya döndürüyoruz. Mudga ne? Ağzınıza sakızı aldığınızda, çiğnediğinizde sakızın üzerinde diş izleri olur. diş izleri. Mudga o demek. Yani bir şey ağzınıza alıyorsunuz, çiğnediniz, dışarıya çıkardığınız zaman sakızın üzerinde diş izleri var. Kur'an-ı Kerim de anne karnında alakadan sonraki merhaleyi anlatırken, Üzerinde dişlenen şeye benzer bir nesneden, bir varlıktan bahsediyor ki üzerinde dişlenen bir şeyde nasıl izler varsa onun üzerinde de öyle izler var buyuruyor. Büyütüyorsunuz, büyütüyorsunuz, bakıyorsunuz ki mudva aşamasında doktorlar, onların almış olduğu görüntüler, siz o görüntülere bakıyorsunuz, evet o üzerinde alakadan sonra diş izleri olan bir şey görüyorsunuz ki henüz yine pirinç tanesi kadar. Onun için İmam Busiri, rahmetullahi alayi, damet lediina, ffaqad kulla mu'cizetin minin Efendimiz aleyhissalatu vesselam asallam muzeleri bütün enbiyanın muzelerinden daha üstündür. Onların muzeleri belli bir zamanla alakalıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri hala devam ediyor bugün devam ediyor Yarın, yarından sonra kıyamete kadar devam edecek onlar yüzler binler gelecekler Kur'an-ı Hakim'in önünde diz söküp iman edecekler kardeşlerim Muhakkemâtun Femâ yubkîne min şubehin lidi şikâkin Vela yebghîne min hakemi Mevla ya salli ve selam daima abadan ala habibika hayr el halki kullihimi Muhakkamatun yani ayetul kuraniye Kur'an hakimin ayetleri hakem kılınmıştır Muhakkamatun yani Allah Teala onları hakem kıldı. Bütün anlayışlar, bütün ideolojilere karşı Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hakemdir. Onlar hükmeder. Evet zaman zaman belli ideolojileri görürsünüz. On binler, yüz binler, milyonlar onların ardına düşer giderler. Ama onlar mevsimliktir. Bugün varlardır, yarın olmayacaklardır. Bugün vardır, yarın yok olacaktır onlar. Karmaks yok olduğu gibi yok olacak bugünkü zalimler de yok olacaklar. Kapitalizme de yok olacak Firavun yok olduğu gibi. Nemrut yok olduğu gibi yok olacak. Kur'an-ı Kerim her dönemde, her zamanda varlığını koruyacak. Kıyamete kadar bu kitap payidar olacak. Muhakkematun Fema yubkine min şubehin Fema yubkine, fema yetrukne Yani bu ayetler bırakmazlar min şubehin şubeh şüphe şube kelimesinin çoğulu bir şüphe bırakmazlar lizi şikakin eğer bir kafirde bir dinsizde bir ateiste insaf varsa Kur'an hakimin önüne gelir diz şöke Allah Teala'nın ayetlerinin bir mealde değil de raziden hareketle anlamaya çalışırsa o müşriklerin kuran Hakim'in önünde diz çöküp ''La ilahe illallah'' dediğine tanık olursunuz. Hep diz çökmüştür. Diz çökertti Kur'an-ı Kerim. Nerede Moğollar, nerede Haçlılar, nerede Ebu Cehil'in çocukları, Kur'an-ı Hakim'i parçalayanlar nerede o adamlar? Ya onlar ya onların çocukları. Onların ideolojilerinin ideologları, o bayrağı taşıyanlar hep diz çöktüle. Allah'ın inayetiyle Amerikan eşkıyası da, Çin haydut da, Kur'an hakiminin önünde sistem olarak Allah'ın nizamının önünde diz çökecektir. Hani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz, halife. Halid bin Velid, Ebu Bekir Efendimiz'den yardım istiyor. Acilen birlik gönder diyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz, Hazreti Kaka'yı gönderiyor. Ve mektup yazıyor, buyuruyor ki, لَا يُحْزَ مُجَيْشٌ فِيهِ الْقَاقَى İçinde Kaka olan bir ordu hezimeti uğramaz diyor. Hani Am bin As... Hazreti Ömer Efendimiz'den yardımcı kuvveti istediğinde o da dört sahabi göndermişti. Buyurmuştu ki sana dört sahabi gönderiyorum. Hepsi bin adama bedel, dört adam gönderiyorum. Kur'an-ı Kerim öyle bir hakem ki insanlar şu ideolojilere, bu ideolojilere mahkum oldular. Asab ı Kiram Efendilerimizin önemli bir bölümü doğduklarında tabi fıtrat itibariyle Müslümandılar. Ama sonra önemli bir bölümü onları putlara tapıyordular. Başka anlayışlar başka dinlere mahkum olmuşlardı. Sonra Kur'an-ı Kerim'i tanıdılar. Sonra Resulullah Efendimiz'e muhatap oldular. Ne varsa attılar. Elleriyle yaptıkları, önlerinde eğildikleri putları onlar parçaladılar. Ebu Cehil'in oğlu saatler önce... Ordu toplamıştı. Efendimiz Aleyhisselam'ın ve ashabın üzerine Mekke'yi mükerremeye girerken saldıracaktı. Sonra kaçtı gitti. Sonra döndü. Müslüman oldu. Mekke sokaklarında dolaşıyor. Aradan saatler belki bir gün, belki iki gün geçmiş. Allah'a ve ahireti iman edenler Evlerinden putları dışarıya çıkarsın Diyor putları kırıyordu Saatler önce onların önünde eğiliyor Onlara secde ediyordu Kur'an-ı Kerim yürekte böyle bir Devrim yapar işte Alır insanı bir halden başka bir Hale götürür Onun için İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh Muhakkematun Allah'ın ayetleri Hakem kılınmıştır Eğer gelir teslim olursan İkrim'e Ebu Cehil'in oğluydu saatler önce oradaydı Kur'an-ı Hakim'e düşmandı ama saatler sonra Kur'an-ı Hakim'in önünde diz çöktü elinde bir balta Mekke sokaklarında dolaşıyor Allah'a ve ahirete iman edenler putları çıkarsın onları kırmaya geldim diyor yani hayatımızın putlarını kırabiliyor muyuz? faiz bir put kardeşim Ekran, o ekranlardaki ahlaksız programlar, put Peygamber ve vesselam hayat tarzını Onun getirmiş olduğu İslam iktisat nizamını reddeden nizamlar, sistemler Hepsi put, mümin olarak, müslüman olarak Eğer o putları kırabiliyorsak O zaman Kur'an-ı Hakimi bizim dünyamıza hakem yaptık Allah'ın inayetiyle Allah Teala Kur'an'ın bizim hakkımızdaki hakemliğini hayra tebdil eylesin. Yani hep o hayırlıdır da o hakemlik. Yani bizim adımıza ameli salihler olsun. Muhakkamatun fama yukîn min şübehin li dî Yani kafir nezdinde ya da muhalif olan, hakka ista'ma muhalif olan nezdinde tek şüpheden bir nokta Kur'an-ı ayetleri bırakmaz. Ve la yebgîn min hakemî. Peki o ayetler de başka bir hakem aramazlar. Yani Kur'an-ı Kerim seni kardeşim, Müslüman olduktan sonra Ey mümin gel buraya, namazı Kur'an'a göre kıl, orucu Kur'an-ı Kerim'e göre tut. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim şöyle demez. Ey mümin gel namazı bu ayetlere göre kıl, orucu bu ayetlere göre tut. Ama faiz meselesinde git kapitalizmin esaslarını al demez. Kendinden başka hakem tanımaz Kur'an-ı Kerim. Kendinden başka otoriteyi reddeder Kur'an-ı Kerim. Diyordu ya Üstad Necif Fazıl. Ya hep İslam ya hiç İslam. İslam hepinin olmadığı yerde hiç taliptir. Yani allah Teala öyle bir İslam kabul etmiyor kardeşim. Hanımının örtüsü de Kur'an-ı Kerim'e göre olacak, çocuğunu terbiye tarzı da Kur'an-ı Kerim'e göre olacak. Esnafsın mağaza var, mağazada ticari esaslar, ilkeler onlar da Kur'an-ı Kerim'e göre olacak. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza hakem yaparsak Allah Teala'nın kitabı muvzedir, onun icazı, onun inkılapları devam ediyor, göreceksiniz. Güneş dolunca nasıl buzdan adamları eritiyor? Kur'an-ı Kerim'i biz asab-ı efendilerimiz gibi kabul edersek, hayatımıza hakem olarak tayin edersek Kur'an-ı Kerim bizim dünyamızdaki buzdan adamları da taştan adamları da eritecek Allah'ın inayetiyle. Estağfurullah ve tevbile ve hamdülillahi rabbil alemin.